Hicret O sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha gitti ve vakit kaybetmeden evin arka penceresinden eğerli halde bekleyen iki devenin yanına çıktılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birine bindi diğerine de Ebu Bekir bindi radıyallahu an. Oğlu Abdullah'ı ise arkasına bindirdi. Daha önceden planlandığı şekilde Yemen'e giden yol üzerinde ve güneyde olan Sevir mağarasındaki bir mağaraya doğru yöneldiler. Çünkü Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu anlaşılır anlaşılmaz tüm kuzey yollarına gözcüler ve takipçiler gönderileceğini biliyorlardı. Mekke'nin biraz dışına çıkınca Peygamber aleyhissalatu vesselam devesini durdurdu ve arkasına bakarak, Allah'ın yeryüzünde sen bana ve Allah'a en sevgili yersin ve halkım beni senden çıkarmasaydı senden ayrılmazdım dedi. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın köle olarak aldığı sonradan azat ettiği çoban Amir İbni Fuheyre sürüsüyle onların izlerini kapatmak için arkalarından geliyordu. Mağaraya vardıklarında Ebu Bekir radiyallahu anh oğlunu develerle birlikte eve geri gönderdi. Ve ona ertesi gün Hz. Peygamber'in yokluğu fark edilince neler konuşulduğunu dinlemesini ve ertesi gece haber getirmesini söyledi. Amir koyunlarını gündüz her zamanki gibi diğer çobanlarla otlatacak, akşam olduğunda ise Mekke ile Sevr arasında Abdullah'ın izlerini kapatmak için dolaştıracaktı. Ertesi gece Abdullah ve kardeşi Esma mağaraya onlara yemek getirdiler. Verdikleri haber şuydu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yakalayıp getirene yüz deve ödül verilecekti. Atlılar Mekke'den Yesrib'e giden tüm yolları ikisini de birlikte yakalamak için araştırıyorlardı. Ebu Bekir anh da yok olduğu için ikisinin beraber gittiğini tahmin ediyorlardı. Fakat Abdullah'ın belki de bilmediği başka bir grup onun Mekke dışındaki mağaralardan birinde olabileceğini düşünüyordu. Yanı sıra çöl Arapları iyi iz sürerlerdi. Sıradan bir bedevi arkasından bir koyun sürüsü takip etse bile, küçük izler arasındaki büyük izleri fark ederek, oradan iki veya üç deve geçtiğini bile anlayabilirdi. Kaçanların güneyde bir yerde olmaları muhtemel değildi. Fakat bu kadar büyük bir ödül için her yol denenebilirdi ve sevre giden yolda koyun izleri arasındaki deve izleri de anlaşılabilirdi. Üçüncü gün dağın sessizliğini, kaya güvercini olduklarını tahmin ettikleri iki kuşun kanat çırpışlarından ve ötmelerinden çıkan sesler bozdu. Kısa bir süre sonra derinden gelen fakat sanki dağa tırmanan birileri varmış gibi gittikçe yükselen insan sesleri duydular. Fakat... Hava kararıncaya kadar Abdullah'ı beklemiyorlardı. Ve güneşin batmasına daha belli bir vakit vardı. Buna rağmen mağara normalden daha az ışıktı. Artık sesler uzaktan gelmiyordu. En azından beş veya altı adam gittikçe yaklaşıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir anha baktı ve ''Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.'' dedi. Daha sonra şunu ekledi. Üçüncülere Allah olan iki kişi artık yaklaşan ve duran ayak seslerini duyabiliyorlardı. Adamlar mağaranın dışındaydılar. Hepsi de kararlı bir şekilde mağaraya girmeye gerek olmadığını çünkü orada kimsenin bulunmayacağını söylediler. Daha sonra geldikleri yoldan geri döndüler. Uzaklaşan ayak sesleri duyulmaya başlayınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir Bekir radiyallahu anh mağaranın ağzına geldiler. Önünde sabahleyin görmedikleri hemen hemen girişin tümünü kapatan insan boyunda bir akasya ağacı vardı. Açık kalan yeri de bir örümcek akasya ile mağaranın duvarı arasında ağ örerek kapatmıştı. Ağın içinden baktılar mağaraya girerken adamın ayağını basacağı yere kayanın çukuruna bir kaya güvercini yuva yapmıştı ve altında yumurta varmış gibi duruyordu. Erkek güvercin ise biraz yüksekteki kayaya tünemişti. Abdullah ve kardeşinin sesini bekledikleri saatte duyunca kendilerini koruyan ağı kibarca kaldırdılar ve güvercini ürkütmemeye çalışarak onları karşılamaya gittiler. Amir de onlarla birlikteydi fakat bu kez sürüsü yoktu. Amir Ebu Bekir radıyallahu anhın yolculuk için seçtiği develeri emanet ettiği Bedevi'yi getirmişti. Bedevi henüz Müslüman olmamıştı fakat sırlarını gizleyeceğine güvenilebilirdi. Bu adam onları Yesrib'e sadece gerçek bir çöl adamının bilebileceği yollardan götürecekti. Bedevi onları iki dağ arasındaki vadide yanında Hazreti Ebubekir'in iki devesi ve kendi için aldığı bir deve ile birlikte bekliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ihtiyaçlarını yardım etmek üzere amiri arkasına bindirecekti. Mağaradan çıktılar ve düzlüğe indiler. Esma bir çanta dolusu yiyecek getirmişti fakat ip getirmeyi unutmuştu. Bu yüzden kuşağını çıkardı, ikiye yırttı ve birini babasının semerine çantayı bağlamakta kullandı, diğerini de kendine ayırdı. Bu olaydan sonra ona iki kuşaklı adı verildi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme develerin en iyisine binmesi için verdiğinde, o ben benim olmayan deveyle gitmem dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, fakat o senin ey Allah'ın Resulü dedi. Hayır dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun için kaç para ödedin? Hazreti Ebu Bekir söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam deveyi o fiyattan alıyorum dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam daha önce birçok kez ondan hediye kabul ettiği halde bu özel bir durum olduğu için Ebu Bekir radiyallahu anh hediye etmekte ısrar etmedi. Bu durum... Resulün hicretiydi Allah rızası için yurdundan tüm bağlarını koparmasıydı bu nedenle hicret yani yaptığı fedakarlık sadece kendinin olmalı ve başkasıyla paylaşılmamalıydı.